o mitingle ilgili soru bir dakika evet. şimdi mitingler hakkında Hüseyin diyor ki bu şerdir yani nasıl ve Libya'da olan mitingler caiz midir? <gülüyor> evet <gülüyor> Elhamdülillah ve salatu ve selamu aleyh Arkadaşlar bu çok önemli bir sorudur yani dersimizle tam ilgili bir sorudur o da nedir mitingler Şimdi bu tahutları kim dövürdü? Bu mitingler de övürdü. Şimdi soruyorlar bu mitingler olur mu olmaz mı? caiz mı? caiz değil. Önce miting nedir? Miting mazlum hakkını talep ediyor. Ne ile talep ediyor? Yani silah halı beline talep etmiyor. Ee, ne diyorlar? Moratov ko, ko şeyle kokteyle yakmıyor. Ne yapıyor? Çıkıyor. Afişini kaldırıyor. Sloganını atıyor. Ben hakkımı istiyorum diyor. Bu mitingtir. Bu caiz mi, caiz değil? Şimdi muhakkak bu caizdir. Bir mahsuru yoktur. Birçok delil var elimizde bu caiz olduğunun. Allahu Teala ne diyor? La yuhibbullâhu'l-cehra bi's-sû'" min el-qawli illa man zalama ve kana Allah shani'an alima. Nisa 48. Allah subhanahu wa taala şu kötülüğü cehretmekte, aşikare vurmayı şey yapmaz. Ne zaman ister bunu, ne zaman kabul eder bunu? Ne zaman sen zulme uğradığında. Yani bir mazlum. Ayet zaten ayetin sebebi de budur. Bir mazlum bir mazlum, zulma uğrayan insan gelir, bağırır, çağırır, benim hakkımı istiyorum diye. Bunun da hakkı var. İşte hadiste geçiyor. Bir arabi geliyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şeyinden çekiyor. Elbisesinden. Nedir? Zamanında bir alacağı var Resulullah'tan, ya Muhammed diyor öde paranı diyor. Deyin var. Borcu var. Sahabe ne yapıyor? Hadis buharda geçiyor. Sahabe kalkıyorlar. Bunun üzerine yürüyorlar. Nasıl Resulullah ile böyle konuşuyorsun? Sonra sonra ne oluyor? Resulullah ne diyor? Bırakın onu. Bırakın. O mazlumdur. Hakkı var bunda. Anlatabildim mi? Sonra getirirler neyi umarsamının işte diyorlar ondan sonra ödüyorlar ona. Burada Resulullah bak mazluma demedi sen niye böyle konuşursun benimle. O hakkı ona ne yaptı? Tanıdı. Mazlumun hakkı var. Bağırsın. Ama sınırı aşmamak şartıyla. Sonra emr bilme'ruf ve ne'e al-munkar var. Munkara emredip, emunkar ten nehyedip eyliğe emretmek. Bu nedir? Bu vaciptir. Müminler ayette geçtiği gibi müminler ve mümin mümineler birbirlerine destek olurlar bunda. E bir tane bir yerde zulüm var <gülüyor> kalkıp emr-i bil ve nehyi an'lünker ister gizli yaparsın, ister aşker yaparsın. Bunu yerine göre bunun daveti, davet, bunun daveti var, fıkhı var, ona göre karar veririz. Bu da bir delil. Sonra bu türlü meselelerde dolayı emil bil ma'ruftur, ve ennehi al munkardır. Bu türlü meselelerden dolayı şey nedir? Ee, bu mitingler, alimler mahsur görmemiş bunu. Hadislerde de deliller var. Onlar da caiz görüyorlar. Sonra mesela diyor ki Hazret Ömer İslam olurken dedi ya Resulullah biz niye gizli şey yapıyoruz? Çıkıp eşkal edelim. Siyer'de var biliyorsunuz bu. Hazret Hamza bir grubu tuttu. Hazret Ömer bir grup Resulullah da aralarında. Çıktılar bağırdılar. Cahmetçe'de. Bilirsiniz bunu. Bağırdılar. Bu nedir? Bir türlü mitingtir işte. Ondan sonra Ebu Leheb'i cetirdi. Hanımı ateş yaktı önlerinde. Tebbetye de indi. Sonra Resulullah'a orada şey yaptılar. Baskı verdiler. Hazret Hamza geldi İslam'ı şey yaptı orada. Bunlar nedir hepsi? Bu da bir nevi mitingtir. Sonra şeyde cüz göstermek. Kafire. Savaşta. Hayır. Ee, Hüdeyviye'de. Resulullah dedi çıkartın omuzlarınızı, He? Umuzlarınızı çıkartın. İhram girmişler ya. Görçüler sizin. Böyle ondan önce diyorlar. Müslümanlar zayıf düşmüşler Medine'de. Yemekleri yok. içme havaları düşmemiş. Ona görçüler sizi. Siz ciddisiniz. Bu türlü meseleler hepsi nedir? Ee, şey meselesidir. Ee, mitinge caiz olur. Bundan dolayı hiçbir kimse dememiş miting haramdır. Tarihe baksak tarihte çok var. Alimler çıkmışlar. Nereye çıkmışlar? Gitmişler Saltana Emir bil Ma'ruf yapıyorlar. Dinlemiyor. Kalkmışlar, arkalarını almışlar şeyi, avamı yürümüşler şeyin e, halifenin, yende patişahın, yende yöneticinin neyine? Sarayına yürümüşler. Atın tarihi okuyun. İzr ibn -i -i yürümüş. Birçok sahaba çıkmış. Hazreti Maavye'ye girmişler. Apaçuk, eşker inkar etmişler. Bu var tarihte. Bunu yani İbni Kesir'in Bidaye ve Nihayesini okuyun. Bu mitinglerle ilgili yani de i̇bn Cevzi'nin şeyini okuyun. Bu mitinglerle ilgili çok enteresan şeyler bulursunuz. Yani bu, ben aklım almıyor. Bunu e, yasaklayan e, nasıl yasaklamış bunu bilmiyorum ben ama. E, ama bu çok açıktır. Bir de bunu fıkhi meselelerinden alsan. Şimdi vesilenin maksat hükmü var. Bir vesile nedir? Eğer senin niyetin Doğruysa hedefin de vasılan da doğru olur. Niyetin kötüyse vesilen vasılan da kötü olur. Bu da bir delildir. Bizim hedefimiz nedir mitinglerde diyor? Hedefimiz kötüyü kaldırmak. kaldırmaktır. Ve bu nedir? Meşru'tür. Bir de bir kısmı diyor ki mesela delil yoktur bunda. Resulullah yapmamış. Aslında kural var. El aslu fi'l eşya ibahadır. Her şeyde, asılda Resulullah'ın süslüğü bütün şeyler mubahtır. İlle ki delil gelsin, onu nehyetsin. E Resulullah yapmamış ama yasaklamamıştı. Anlatabildim mi? Bu mubahtır, asıldır. Sonra asıl var. Fıkıh, usul fıkıhta zerel kaldırılması lazım. Muaciptir. Zararlı kaldırmak vaciptir. Miting de zararlı kaldırmakın bir yoludur. Sonra Resulullah bir şeyi terk etse o değil ki bu caiz değil. Resul'a bir şeyi çok bir şey bir çok şeyi Resulullah terk etti ama nedir? Sonradan ümmet onu yaptı. Meselen alsak Resulullah birinci cuma namazında azan vermemişti. Ama Hz. Osman Radiyallahu onu koydu bu ümmet bugüne kadar devam ediyor. 80 tane kırbaç içki içene Resulullah vurmamıştı. Ama Hazret Ömer yaptı bugüne kadar devam ediyor. Mahpushane yokuydu Resulullah zamanında. Ama Hazret Ali zamanında oldu. Kur'an toplanmamıştı Resulullah zamanında. Hazret e, sahabe zamanında oldu. Vesaire bütün şeyler camilerde hanımlar için özel yer yokuydu. Yani bu onunu atsam bunun meselenin bir sürü meseleler var. Bunlar hepsi nedir? Ee, şeydir. Bir de var. Teshbeh bil Agajim. Nedir? Başka şeylere benzemek. Bizde başka ümmetlere benzemek, gayr Müslüme benzemek haramdır. Ama ne de haramdır dinlerinde itikadlarında. Eğer o adet ve örf bizim dinimize, itikadımıza ters gelmiyorsa nedir? Bir mahsur yoktur. Şimdi biz nasıl kaşıkla yiyoruz? Kaşık kimin adetidir? Çatal kimin adetidir? Masa kimin adetidir? He? Takım elbise kimin adetidir? Halı halı evler bu türlü şeyler uçak araba kimin adetidir? Ama İslam bunu yasaklamıyor bize faydalı şeyleri kullanabiliriz. Bu da delildir. Sonra miting alıyorsan Hazret Ömer Hazret Ömer mektup yazdı. Dediler tarih atman lazım ya emir el-müminin. Tarihsiz kimse itibar etmez mektuba. Tarih nedir dedi? İşte dediler tarih yazısı. O zaman dedi ben kafirin tarihini atmam. Ben kendim tarih kurarım. Hicri tarihi kurdu. E burada kimden aldı hicri tarihi? Kendi icat etti. Hayır. Hicri tarihi Hristiyanlar kurmuşlar şey miladi tarihi. Hazreti Ömer olana uydu. Ama ne yaptı? Dinine uydurdu o tarihi. Sen de arabayı al dinine uydur kullan. Her şeyi al, ey şeyi dinine uydur kullan. Tâwîn divanlar yok uydur. Askerin adı yazılıp siciller yokuydu. Hazreti Ömer yaptı. Nereden aldı bunu? Şafirlerden aldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem samanında Medine'de sahabeyi gönderirdi. Şam'da diyordu gidin kılınç yapmak öğrenin. Ok yapmak öğrenin. Onların kılınçları bizden daha üstündür. Arabın kılınçları zayıftır. Çamaşta kırılıyordu. Onlar ki daha serttir. Kırılmıyor. Ne, niye kırılmıyor? Gidin öğrenin. Kimden öğrendiler? Çafirden. Ya bu her öğrenmek de şey değil. Sonra miting nedir? Bizim ümmette miting asıldır. Nasıl asıldır? Şimdi bazı insan tacibu kalır. Dura, bir duralım hocam. Niye? Ee, bir saniye. Ses. Gitti mi? Hayır. Ses gitmiş de. Gitsin. Haydi. Ses var mı? Heh, ses var mı? Geldi mi? İslam aleminde bizim her şeyimiz beş vakit camide namaz kulür, mitingtir. Bir araya geliyoruz. Cür sesle amin diyoruz. Nedir? Mitingtir. Neden amin diyoruz? Velad dalin. Ha? Şey. Gayril maghzubi aleyhim velad dalin. Kime dolayı amin diyoruz? Hristiyan Yahudilere şey, gayril Yahut Yahudtur. Dalil amin. Beyram namazı nedir? Mitingtir. Taravih namazı nedir? Hep bir ay. Cuma namazı bunlar hepsi mitingtir. Eğer bir şey ma la vacib bihi fe vacib bir de bir kaidedir. Eğer bir şey o şeyden ol, olmazsa illa o şeyden olursa o şey vacip olur. Biz mesela bu münkeri değişemiyoruz. Zille mitingten miting o zaman vacib olur. Mesela e, vesaire. Bunun dolayı e, çok şey var. Yani mitingle ilgili çok şeyler var. Ama biz bizim, şimdi biz bildik miting caizdir. Hiçbir mahsuru yoktur. Kafirin adetidir, madetidir. Bunu bence geçersiz bir şeydir. Ama mesela mesele burada değil. Mesele bunun fıkhı etmesindedir. Bizim ümmet hala hakkıyla meseleleri fıkıh etmeye soyunmuyorlar. Neden? Çünkü bizim arkadaşlar ben duyurum internette sorular geliyor. O zaman mitingler haramdır işte filan İbn-i demiş Favzan demiş. Bugün de müftüdür miting haramdır. Şimdi arkadaşlar biz bunu fıkh etmemiz lazım. Biz tabi alimlerimiz, büyüklerimiz, onlara uyacağız, onlardan dinimizi alacağız, fıkhımızı alacağız, itikadımızı alacağız. Bunlar hepsine uyacağız. Bunlarda bir mahsur yoktur. Bunlar bizim büyüklerimizdir bu alimler. Ama ne var? Fetva mekanına, zamanına göre değişilir. Şimdi bu alimlerimiz niye fetve verirler dediler, mitingler olmaz. Çünkü dünyada tek devlet var şeriatla ile hükmediyor, o da Suudi Arabistan'dır. Ha ne kadar hükmediyorsa su ayrı mesele, tartışılır. Ne kadar zalimiyseler o ayrı meseledir, onu biz burada savunmasını yapmıyoruz. Olar ayrı meseledir. Ama nedir? Ana çizgisiyle şeriatı hükmediyor. Bu alimlerde fitne olmasın diye bu mitingler diyorlar bizim ülkelerde geçersizdir. Bir şeyiniz var ise gelin nasihat babıyla alimlere söyleyin. Alimler ehli hal ve aqid var. Bunlara bizim itikadımızda ehli sünnette halifeye baş kaldırılmaz. Yöneticiye baş Müslüman yöneticiye meşru yöneticiye nedir? Baş kaldırılmaz. Baş kaldırmak nedir? Allah kurusun ehli sünnetten değil dinden çıkardır insan. İşte hariciler niye harici oldular? Baş kaldırlar yöneticiye. Kılınç'tan, savaştan baş kaldırılmaz. Ama önce miting baş kaldırmak değil. Nedir? Miting hakkını o arabi gibi mazlumsun gelip bağırıyorsun. Şikayet ediyorsun. Ama seni ehlil hal ve alimler bile dinlemiyorsa ne yapacaksın? Şimdi bizim alimlerimiz eğer demişseler miting caiz değil, onlar kendi ülkeleri için demişler. İslam alemi için dememişler. İslam aleminde hangi yönetici Allah'ın şeriatıyla hükmediyor? Hatta huruç ona şey olsun, caiz olmaz. olmaz. Hepsi tağutü sistemle hükmediyorlar. Hepsi şer'i hük hüküm yapmıyorlar. İnsanların koyduğu yasalarla hükmediyorlar. Bütün İslam alemin. istisnasız. Suud hariç istisnasız. Tabi Suud'da o da tartışılan bir meseledir. Ne kadar hükmediyorlar, nedir, ne değil. Anlatabildim mi? Ama onlara bir şey diyemezsin. Ana çizgisiyle şeriatı hükmediyorlar. Evet orada alimler görmüş şeyler. bu ayaklanma caiz değil, uyacağız alimlere. Ama alim bizim arkadaşlarımızın hatası nerededir? Bak Türkiye'de değil sadece. Bütün İslam aleminde bu fitne yayıldı. Alimler yanlış duyurlar buna. Oradaki fetvayı getirip buraya yaymaktır. Bu yanlıştır. Bu elbise değil. Eli sekiz beden. Burada girilir, orada girilir. Hayır. Fetva mekanına zamana göre daha değişilir. Bu tağutları miting değiştiriyorsa, düşürürse miting yapmak vaciptir. Çünkü elimizde ne var mitingten başka? Silahımız yok. Gücümüz yok. Ne yapıyoruz? Kalkıyoruz, miting yapıyoruz sadece. Misir'de ne oldu? Adamlar çıktılar, meydanlar toplandılar. Bugünlendeki, yeryüzündeki en güclü tahut 18 günde çöktü. Bunun neresi haram? Bunu kim anlatır bize haram olduğunu? Ya ben anladım. Bu ümmete kim anlatır bunu? Ya biz ayağımızın altına bakıp dört kişi içi veriyoruz. Orada bir şey olur mu ya? Bak alimlerimizi ben saygıyla anıyorum. Alimlerimiz büyüklerimizdir. O da, onların da fetvaları Suud'da iştihadi bir meseledir. Olması olmaz değil ki. Bu kıyası inkar etmek değil ki. Anlatabildim mi? Olması olmaz değil ki. Bu nedir? Bu sadece iştihadi meseledir. Böyle görmüşler. Bu şeritten değil, ümmetin icmainden değil. mitin etmek iştihadi bir meseledir. Şimdi getir sen mitin mitingi Yambıdı diyesin miting caiz değil, yambıdı sen Selefi değilsin. Böyle şey saçmalık olur mu ya? Bunu hiçbir akli selim, zerreyce bir, bir tutam aklı olsa böyle bir şey söylemez. Ve hiçbir alim de bunu söylememiştir. Sonra ne diyorlar? İşte mitingler fitneye yol açar. Ya ne fitneye yol açıyor miting? Fitneyi Aksine. Aferin, Abdülkadir fitneyi kaldırıyor. Fitneyi kaldırıyor. Ya Allah aşkına bir bakalım, bir bakarım bu işte biz ümmetin tarihini anlattık dersin öncesinde. Ha? En büyük fitne nedir? Şeriatı yer üzerinden kaldır, insanları halalı haram, haramı halal, fazileti rezilet, rezileti fazilet etmektir. Tevhidi şirk, şirki tevhid etmektir. Bundan daha öteye fitne mi var? Ha? Bu büyüç fitneye kaldırmayalım. Vallahi bu miting yapmak eğer o büyük fitneyi kaldırıyorsa Misir gibi bir yerde bence vaciptir. Katılmayan ve bel altındadır. Ve Misir'deki kardeşlerimiz, Selefi kardeşlerimiz ilk önce bir adım attılar, dört adım geri attılar. Bir kısmı. Ama bizim diğer kardeşlerimiz, ufku geniş olanlar, ilk önce ilk kutbayı veren bizim Şeyh Muhammed Yüsri'dir. En büyük Selefi alimlerinden birisidir. Bizim Rabitada da üyedir. Yüksek konsey üresidir. Çıktı 25 şeyden önce, 25 beş yanayirden önce bağırdı dedi bu mitinge gitmek vaciptir. Ve bil feyd sonradan bütün selefiler tağut düştükten sonra hepsi evet dediler biz hata yaptık mitinge gitmek doğruymuş. Anladın mi? Hiç kimse miting caiz değil diyemez. Bu mitingler yerine göre evet haram olur, yerine göre caiz olur. Bu yerine göre değişir. İlla her yerde ben diyorum kalkın miting yapın. Hayır. Belki bugün de Türkiye'de yapsak caiz değil diyelim. Anlatabildim mi? Fetva yerine, makanına, zamanla göre değişilir. Nasıl hücret ikameti yerine göre, zamanla göre değişiliyor? Bir tane Türkiye'de şirk işliyor. Dedesinden, atasından bu şirki din sayıyor. Ben gelip hemen sen müşriksin, kafirsin diyebilir miyim? Diyemem. Hücret ikameti edeceğim. Yavaş yavaş geleceğim. Engeller kalsın. Ama bir tane bir ülkede yaşıyorsa, Suud Arabistan gibi bir yerde yaşıyorsa, orada tevhidi çocukluktan veriyorlar. O işlese orada, o şiddeti gösterebilirim onu. Bak aynen şiddeti burada göstermeyim, orada göstermeyim. Miting de öyledir. Miting yerine göre caizdir, yerine göre caiz değil, yerine göre muhtaabdir. Yerine göre fetva öyle. Ama illaki olması olmazımızdır değil. Öyle bir şey yoktur. Bizim alimlerimiz de öyle dememiştir. Sonra bir şey daha var arkadaşlar. Bizim alimlerimiz, köyük alimlerimiz, e, siz sanmayın, yani Türkiye Cumhuriyeti'nde de biz öyle hatırlarsınız. Yani biz 28 Şubat'ta Müslümanlar önden önce diyordular ben geldiğimde Irak'tan bir Saddam Hüseyin nasıl sizi böyle Müslümanlara eziyordu, sesiniz çıkmıyordu. 28 Şubat'ta İmam Hatip'ler kapanırken ne oldu? Müslümanların sesi çıktı mı? Kimsenin sesi çıkmadı. Cüç sultan gücü böyledir. E şimdi bir dikte cüç de var. Suud-Arabistan'da da var. Bir otorite baskı var alimlerin üzerine. Ha alimler halalı haram yapmıyorlar. Ama maslahat gereği bazen esneklik gösteriyorlar. Onlar haklı mılar? Evet haklıdılar. Bazen diyorlar öyle yapmayalım. Daha büyüç fitneye sevap atmayalım. Anlatabildim mi? Biz gelip oğlanın o fıkıhlarını burada oturtmak yanlıştır. O ülkeye göre fıkıh verilmiştir. Ben Şeyh İbn İsemin'in El altında 15 sene telebelik yaptım. Ben görmüşüm aynen fetvayı değişik değişik yerde vermiştir. Biri ben. Bir gün geldim 1991'de ilk hocayı tanıdım. Buraya da de gittim yanına. Kendi namazından sonra ders oldu. Çıktım dedim hocam e, sordum direkt yolda camiden çıkarırken dedim hocam zekat parasından davata masraf yapabilir miyiz? Şimdi zekatin parası sekiz yere gidiyor. Biri nedir? Fî Böyle baktı mene, hayır dedi olmaz. İbni İsemin. Allah rahmet eylesin. Altı sene sonra onuyla tanıştım. Yakından tanıdı beni. Davatçı olduğumu bildi. ilim talebesi olduğumu bildi. Yanında tanıdı beni. Sonra Türkiye'de olduğumu bildi. Davat yapıyorum bildi. Haşir neşir olduk onuyla, Özel sohbetlerde evinde çok derslerine katıldım. Tanıdı bir gün dedim hocam işte da, şey, zekat parasından biz davet yapabilir miyiz? Olur dedi Abdullah. Dedim o zaman senden 6-7 sene önce sormuştum. Ya dedi bu kapıyı biz her gelene açmak istemiyoruz dedi. Çünkü her çeşisler kitap bassın, davet yapsın şey ama fakir fukaralar mağdur olurlar. Diğer 7 sınıf mağdur olur burada. Biz sadece aklı selim insanlara bunu dengeli yapmak şartıyla bunu kapıya açıyoruz. Bak yerine, zamanına göre bu beni yaşadım mı? Binlerce bana fetva getiririm senin için. İbn İsemin vermiş, Favzan verir, Binbaz verir. İşte sonra bazı meseleler var. Bizim hocalarımız Suud'da değil ki he, maçumdular, her şeyi bilirler, hata da yapabilirler. Ben ilk tanıştığım Binbaz hocamla Allah rahmet eylesin 1980'deydir. Hatta 79'deydir. Nurun aledderb diye bir programı vardır radyoda. Günde soru cevap Program vardı. Her alim yarım saat soru cevaplı so cevap verirler. Orada 5 sene, altı sene ben bunu her gün dinlerdim. Bir gün bile gitmezdim benden. En enteresan benim garibime gelen Irak'ta olduğumda 1980'den 85'e kadar bir gün bile kaçırmadım onu. En garibime gelen binbaz hocaya soruyorlar mesela. Bir tane soruyor talakla ilgili. İşte böyle oldum. Hoca diyor talak fetva ile verilmez. Kadının önüne gideceksin, anlatacaksın ki tarafı dinleyecek, böyle verecek. Git, bunun cevabı diyordu sen git mahkemeye dön. Kendi ülkende mahkemeye dön. Allah Allah dedim bu. hoca bilmiyor mu Irak'ta e, mahkemeler, kadı yoktur, hakim var orada. Yani gerçek Irak'ın e, medeni yasaları Türkiye gibi değil. Biraz daha şeriata yakındır ama karmadır. Ama Böyle ince şeyleri bilmezler tabi Haçimler, Şer'i meseleleri. Ben derdim nasıl böyle diyor. Sonra ben hocaya sordum. Telebesi olduktan sonra oturduktan sonra beni tanıdıktan sonra 1992'de hocanın ilk tanıştığım evinde öğne yemeğinde. Ondan sonra yani çok tanıdı beni. Ee, çok samimiyetimiz vardı hocayla. Allah rahmet eylesin. Bizi inşallah ve bütün Müslümanları Onlardan beraber cennette toplasın. Bir gün sordum hocam dedim hep siz böyle dersiniz şeyde. Ya dedi e, bunun, bunun başka bir yolu yoktur. Yani biz biliyoruz ama ne yapalım? Biz diyoruz mahkemeye gidin en azından git orada bir alimi tut bir şey yap. Anlatabildim mi? Biliyoruz ama ne yapalım? Ümmetin hali bu diyor. Ama Suud'da mahkemeler var. Kadılar var. Bu meselede şey yaparlar. Onun için bunu demenin anlamı nedir? Bunun demenin anlamı biz yanlış yaparız arkadaşlar. Oradaki fetvaları getirip matematik burada oturtarın. İşte binbaz böyle dedi. Şey böyle dedi. Başka bakıyorum bazen yapıyorlar bazı arkadaşlarımız yanlış yapıyorlar. Buradan uyarıyorum arkadaşlar yanlıştır. Ne yanlıştır? İşte bir kaseti alıyorlar. Hemen tercüme ediyorlar. Yani bir video ayarlılar, tercüme ediyorlar hocaların sözlerini. Yanlıştır. Ülkeye göre fıkıh değişilir. Zamana göre fıkıh değişilir. Anlatabildim mi? Çünkü bu olmasa olmazlardan değil. Şirki tevhid meseleleri değil bu. Anlatabildim mi? Yerine göre, zamanına, mekânına göre değişilir. Onun için bu konuda dikkat etmemiz lazım. Her ahzu olan konuşabilir. Ama doğru için konuşur, alimler konuşur. Olmaz olur bunu kim yapar Her şeyş yapabilir. Ama ruhsat için verir Alim ölme verir. Onun için sufyan sevi diyor ki şiddeti olmaz olur bir şey de olmaz Bunu için yapabilir Bunu her şey yapabilir. Ama ruhsat sene kim verir Bu olur bu olmaz bu ruhsattır bunu ancak alim verir. Bunu alim anlar. Ondan dolayı arkadaşlar, bu konulara dikkat edelim. Bu konuları da çıkartıp insanlara fitne olmayalım. Çıkartanlara da buradan sesleniyorum. İnsanlara fitne olmayalım. Çünkü fıkh lazım. Sonra bize gülerler. Şimdi gülmüyorlar. Bak şimdi bizi kimse kal almıyor. Siz zannetmeyin dört tane beş tane siteniz var. Dört beş ders yapıyorsunuz sitelerde yayılıyor. İşte bizi dinliyorlar. Kimse reddiye yapmıyor bize. Hayır. Kimseyi raddiye yapmıyorsunuz ya, çünkü siz itibara alınmıyorsunuz bu Türkiye'de. Nedir? Çok azınlık. Azınlık da değiliz. Bile. Adımız bile yoktur. Yarın 15, 10, 15, 20 sene sonra biz ayakta duracak bir gücümüz olsa bunlar hepsi ka karşımıza çıkar. Bunlar hepsi reddi olarak karşımıza çıkar. O zaman araştırırlar bu abuk sabuk konuştuklarımızı, bu fetva verdiklerimizi hepsini karşımıza getirirler. Çıkardılar al diyenler işte bu sizin dediğiniz selefiler. Bak ne ilimden ne, ne marifetten haberleri var. Çor çoruna Abu Hanife taklidinden kurtarıyorlar. Binbaz taklidine çor çoruna düşüyorlar. E bunu demek senin için anlamı gelir. Senin pilini bitirsin. Ha? Hemen seni bitirdi bu ülkede. Biz ne Abu Hanife'nin çor çoruna teklid ederiz. Ne Şafii'yi çor çoruna teklid ederiz. Ne onların çizgilerinden çıkarız. Anlatabildim mi? Biz alimlerimizin, ana alimlerimizin, alimlerimizinle onların çizgilerini uyarız. Bu çok önemlidir. Ben Ebu Hanife'nin kitabını atıp okuyarak Ebu Hanife'ye uyamam. Alim bana diyecek bu, bu söz budur, budur, budur. Ne zaman ben de alim olsam o zaman kendim fıkıh çıkartabilirim. Ama bizim arkadaşlar maalesef ki kitap okuyorlar, zannediyorlar ilimdir bu. İlim böyle olmaz. Delil de nedir? Delil işte ortada miting caiz değil bu demesi kolaydır. Ama ilmi meseleye alsam bu hiç imkanı olmayan bir şeydir. Yani buna bize inanç ki bize. Yani bir fıkıhçıya git tele bir günde miting caiz değil gülersene ya. Sen ne yapıyorsun diye. Bir seçimde gülaller. Gülaller e, tabi gülaller. Evet. Velhamdülillah Rabbül Alemin. Bugünkü İslami davette Fetullah Gülen ve cemaatinin fonksiyonu ve misyonu hakkında düşünceleriniz nelerdir? Şeklinde son soru alıyoruz hocam. Ya şimdi arkadaşlar, elhamdülillah biz biz kadı değiliz. Biz kimseye de görüş bilintir miyiz? Biz kimiz ki? Anlatabildim mi? Ama biz Karşı tarafı tanıyıp Allah-u Teala'ya onu yan buğzuyla, yan sevgisiyle ibadet edeceğiz. Anlatabildim mi? Bence bu soru e, böyle e, açık sorulmaz. Biraz yanlıştır bu soru. Ben şimdi söyleyebilirim bunlar kötüdür, yan bunlar iyidir. Bu olmaz. Anlatabildim mi? Bu olmaz. Yani bir Müslüman, biz hala burada Türkiye Cumhuriyeti'nde Müslümanlar azınlıktır, zayıftırlar. Bizim birbirimizden güçleşmeye, yardımlaşmaya ihtiyacımız var. Sonra sen bir grubu soruyorsun. Türkiye'de çok gücüleri var. Sen bunları ne, ne söylesen yen lehine yen aleyhine olur. Ondan dolayı bunlar bizim e, yerine göre kardeşlerimizdir. Yerine göre ihlaf ederiz onlarla. Yerine göre onlara uymarız. Ama bu bizim işimiz şu anda değil. Ne zaman gücümüz oldu? Halk bizim sesimizi dinledi. O zaman... Fetvayı verebiliriz. Şimdi verirsek, vermesek ne değişir? Bir şey değişmez. Ama bunu soran arkadaş da o kader bilmiyorsa yani bizim cami eden değil demek ki. Yani bilir. Yani biz haktan batılı ayırıyoruz. Zaten biz davet yaparken bizim davetimiz karşı terefinin mayasını özünü ortaya çıkartıyor. Ondan dolayı e, biz bu şeylerden bence uğraşmayalım. Biz İnsanlara ne ile çıkalım? Davatçı kimliğimizde. Ben inanıyorsam kendimi, Allah sevmiş beni, kendimi bu yoldan kurtarıyorsam ben Fethullah Gülen hocayı da,